Çocuklarımıza Akkuş, Çağrı, Aksungur, Tuğrul gibi isimler koyarız. Bunlar hep avcılıkla alakalı alıcı kuşların isimleridir. Avcılık atalarımız zamanında çok önemli bir spordur. Ama devlet himayesinde bir spordur ve avcılık aynı zamanda bir savaş talimidir. Onun için devletin bir av merasimi düzenlemesi askerlerin de savaşa hazırlıkları için bir nevi idman, bir nevi kamp yapması gibi bir şeydir. Dolayısıyla padişahın ya resmi ya da gayri resmi bir törenli bir de törensiz dediği iki tip av merasimi olurdu. Bunlardan törenli olanlar uzak yerlerde yapılır, sürek avı şeklinde geçer ve pek çok insan katılır. Saksoncular, işte, e, köpek besleyenler, zavarcılar herkes bu ava katılır. Görevine göre, rütbelerine göre e, ne yaptılarsa yaptıklarının karşılığını devletten alırlardı. Tabii böyle bir ava katılmak için öncelikle teşkilat lazım, iaşe ibadet lazım, nerelerde konaklanılacak, nerede ne yenilecek, e, nereden ekmek alınacak, e, ne kadar kalınacak, kalındığı zaman oradaki av arazisi hangisi olarak belirlenecek, avcılık esnasında halkın arazisine zarar verilirse nasıl telafi edilecek gibi pek çok sorun e, bir devlet teşkilatı halinde devam eder giderdi. Dolayısıyla avcılığın önemli bir Mevki ve makam olarak Osmanlı'da değeri vardı. İyi avlananlar iyi de savaşçı olurlardı. Dolayısıyla bazı sipahilerin avda da maharet gösterdiklerini tarihler yazarlar. Törenli ve törensiz avlardan bir tanesinde bir hikaye anlatılır. Derler ki padişah maiyetiyle bir ava çıktı. Hadi diyelim ki Bursa tarafına, hadi diyelim ki Edirne tarafına, hadi diyelim ki işte Riva tarafına, Karadeniz'e doğru. İstanbul'da daha ziyade Beyoğlu dediğimiz bugünkü yerleşik semtlerin Taksim ve arka tarafları hep Belgrad ormanlarına kadar eskiden av yerleriydi. Ve oralardan birinde padişah ava çıktığında akşama kadar ceylan peşinde koşup kar fırtına üşüyüp Neredeyse akşam olduğu zaman hala bir yere sığınamamış haldeyken bir küçücük kulübe bulurlar. Kulübeye padişah adamları ile bir girer. Kulübede yaşayan ihtiyar yalnız başına ocağa ateş atar. Anlar bu gelenlerin devletli olduğunu. Padişah değilse bile bir şeydir bunlar mutlaka. Kıyık kıyafetinden, zararlarından, köpeklerinden, atlarından bellidir bu. Ve onlara ateşi harlandırır. O gece onları öyle konuklatır ki... Tam gecenin yarısına doğru padişah yanındaki vezire hakikaten değdi. Bu ateşe bin lira para paha biçilse iyidir. Diye bir laf ağzından kaçırır. Kulübenin sahibi de bunu duyar. Ertesi gün sabah olur. Herkes tekrar ava çıkmak üzere hazırlanır. Ketüda gelir. Kulübenin sahibine der ki akşam bizi ağırladın. Hakikaten güzeldi. Misafirperverliğine de diyecek yok. Ama biz de sana karşılığını vermek isteriz. Hele söyle bakalım. Ne kadardır masrafımız? Aa, şöyle düşünür. Der ki bin altın. Ketüda der ki biredensiz Bin altınlık ne yaptın? Yani ne masraf ettin? Hangi yemek, hangi işte? Der ki vallahi öyle bir ateş yaktım ki sabaha kadar donmadan çıktınız. Onun için bin altın istiyorum. Olmaz bin altın veremeyiz falan diye itiraz edince padişah der ki Ver kahya ver. Akşamki ateş bin altın ederdi. Ama hünkârım pahalı değil mi? Bu da ateşin pahası olsun. O günden sonra değerinin çok üstünde fiyat istenilen herhangi bir şeye İstanbul halkı ateş pahası diye bir deyim uydurmuştur. Bu hikaye bilindikten sonra bugün dahi biz ateş pahası deyimini aynı manada kullanıyoruz.